Açık Radyo 94. Evet, şimdi Taksim Dayanışması sözcülerinden ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Tayfun Kahraman'la bir kısa konuşma yapalım ve son durumun ne olduğunu biz de ondan alalım. Merhabalar. Merhaba. İyi misiniz? Aa, i̇yiyiz, iyiyiz. Gayet iyiyiz şu anda. Ee, en azından bizler iyiyiz ama pek çok arkadaşımızın gözaltına alındı ve pek çok e, arkadaşımızın da yaralı olduğu haberlerini tabii ki alıyoruz şu anda. Türk Tabipler Birliği'nin göre 200'ün üzerinde yaralı arkadaşımız var. Ee, gelen haberlere göre çayşı grubundan özellikle çayşı grubunun ee, önde e, görünen isimlerinden gözaltılar var. Yaklaşık 20 kişi gibi tam sayıyı bilmiyorum. Ee, ama e, yani bizler buradayız. Şu anda da saat 2'de e, Baro'da Orhan Apaydın salonunda e, bir basın açıklaması yapacağız. Onun için şu anda bekliyoruz. Ha, evet, e, bu basın açıklamasını biz de bekleyeceğiz. E, şimdi evet. e, bu e, yani resmi açıklamalardan e, bu yaralamaların çok daha az olduğunu hatta e, valinin bizzat ağzından e, gece boyunca da birkaç defa söyleme fırsatı bulduk. E, fevkalade Aha. düzgün bir çalışma diye sunuyordu. Ama Aha. sizin sözünü ettiğiniz e, 200 yaralı tabii çok ciddi bir rakam. Yani Şimdi şu anda Türk, Türk Tabipler Birliği'nin e, verileriyle konuşuyorum. Tabii ki bizim tespit etmiş arasımız yok. E, ama e, Tabipler Birliği sürekli bu konuda hem revirlerle hem de şeyle iletişim halinde olduğu için hastanelerle iletişim halinde olduğu için en sağlıklı bilgiyi oradan alabiliriz. Tayfun Bey e, revirler demişken şöyle bilgiler dolaşıyor internette. Bugün saat 1 itibariyle Ramada Oteli'nde yani revir olarak kullanılan Ramada, Ramada Oteli'nin önünde polis varmış ve doktorları içeride tıbbi müdahale yapan doktorları ve tıp fakültesi öğrencilerini kelepçelerek gözaltına aldığına dair bazı fotoğraflar var. Bununla alakalı herhangi bir duyum aldınız mı? Şu anda haberimiz var. Divan Oteli'nde de çok benzer bir durum olduğunu biliyoruz. Ee, aynı zamanda şu anda da e, yeni gelen bir bilgi. Basın mensupları oradaymışlar. Ee, Harbiye'de de e, Revir'de e, bulunan doktor arkadaşlarımız gözaltına alınmışlar. Doktorları kelepçeliyerek gözaltına alıyorlar. Evet. Beyaz, evet. beyaz evet. şeyleriyle, önlükleriyle beraber. Evet, e, evet aynen. E, aynen. Tasvir ettiğiniz gibi. Giderek e, çığırından e, tamamen çekmiş gibi gözüküyor Yöneti, yönetememe diye bir durum varsa bu da budur herhalde. Evet yani şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bizler baş, başbakanla bir görüşme yaptık. Evet. E, başbakanla yaptığımız görüşmede e, yani e, bir sert bir görüşme oldu. E, fakat e, başbakanla yaptığımız görüşmeden sonrasında bizler bir sağduyu çağrısı yaptık. E, ve bu sağduyu çağrısına istinaden de bizler özellikle... <gülüyor> Taksim dayanışmalısının e, bileşenlerinin çoğunluğu e, şöyle bir e, açıklama yaptılar. Bizler e, nöbete geçiyoruz, e, temsilci çadırlarımıza yer alıyoruz. Bunun hemen arkasından da e, hatta e, dikkat etmişsinizdir e, siyasi partilerde flamalarını ve bayraklarını indirmeye başladılar. Evet. Onlar da e, Taksim dayanışması çadırına doğru e, hareket halindeydiler. Taksim Diyanet çadırlarını teslim ediyorlardı. Bizler sükuneti ve sağduyuyu hakim kılmaya çalışırken hepinizin bildiği takdir ettiği dünkü operasyon başladı ve dünkü operasyonda gerçekten de çok sert müdahaleler oldu. E, basın mensupları bildiğiniz gibi Gezi Parkı'na o anda sokulmadılar. ...şu anda biz de oradaki fotoğrafın ne olduğunu çok açıkçası bilmiyoruz. Evet, Vali Mutlu'nun da her şeyi, bütün bu faaliyetin kameralara kaydedilmiş olduğunu söylemesine rağmen... ...daha önceki bütün sözleri ve sözleri arasındaki birbirine zıt düşen cümleleri nedeniyle çok inandırıcı da olmayabilir bu. Yani... <gülüyor> Ee, bu çok açık. Yani daha önce yapılan açıklamalarla e, bizlerin tespitleri arasında biliyorsunuz çok büyük farklar vardı. Şu anda da çok benzer bir durum olduğu ortada. Yani Talepler çok açık. Taksim Deneşmesi'nin talepleri çok açık. E, hay artık hayatın kendisi bir direniş alanı haline geldi. Şu anda burada insanlar e, hayatlarını e, bu hale getirdiler. Orada Gezi Parkı'nda olmanın ya da şeyde olmanın bir anlamı yok. E, şu anda gerçekten e, bir e, sağ duyuyor. Yani. Özellikle iktidar tarafından bir sağ duyuya ee, ihtiyacımız var. Ee, çünkü bu şiddetler hal e, sona erdirilmeli. Yani şunu söylüyorum ben bu kişisel görüşüm ama parklar onların olsun yeter ki kimsenin burnu dahi kanamasın. Bütün temennimiz bu. Evet. Saat 2'deki açıklamaya kadar o zaman e, biz sizi şimdi serbestme azat edelim. Çok peki hayırlı. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ee, açıklamanız için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Dikkatli üzere. olun. Evet, Tayfun Kahraman'la konuşuyorduk. Taksim Dayanışması sözcülerinden ve kendisi Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı. Başbakan'la da görüşen saatler süren görüşmede de görüşmeyi de aktaranlardan biriydi. Ayrıca Ama ve... bu fotoğraflar unutulmaz. Bugün saat 1 itibariyle Ramada otelin içerisinde revir kuran Doktorların kelepçelerle gözaltına alındığına dair olan görüntüler bir şekilde unutulmayacak. Başka pek çok şeyin unutulmayacak evet. görüntünün ama yanı sıra ama bu hakikaten e, savaşta bile, e, savaş hukukunda bile asla yeri olmayan bir durum olduğunu söylüyordu Can Dündar. Buna katılmamak elde değil. Gerçekten doktorların üzerlerinde beyaz formalarıyla muayene e, ne, ...ne derler mi? ona işte muayene... ...detmek İnsan Gazdan etkilenen insanları... ...aslıma olana, rahatsızlığı olana... ...bakıyorlar neler, neler olmadığını ...ve ilk müdahaleyi orada gerçekleştiriyorlar. Tıp fakültesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği... ...bir girişim vardı. Onlarla da bir röportaj yapmıştık biz. Açık... E, ...açık radyoda dinletebilme fırsatı... ...bulabilmiştik dinleyicilerimize. Böyle gönüllü bir inisiyatifle girişen ...doktorların da üzerinde soruşturma açılması... ...gibi bir durum da ortaya çıkmıştı. Böyle bir fedakarlıktan bahsediliyordu. Ama şimdi... Kelepçelenip üzerinde ünlükleriyle beraber doktorlar gözaltına alınıyorlar. Ramadır Oteli'nde, pang evet, altında. Evet, bu fotoğraflar bir uluslararası medyada da yer alacaktır. Şüphesiz aldığı zaman da bunun bir uluslararası komplonun, Büyük Türkiye'ye karşı oynanmak istenen oyunun medyadan yapılan ayağı olarak da yorumlanması mümkün ama galiba artık o bunların inandırıcılığını tamamen kaybettiği bir başka gerçeklik düzlemine de geçmiş bulunuyoruz. Doğrusunu isterseniz bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada ben de başka bir şey aktarmak istiyorum. Gayet ilginç bugünkü Milliyet Gazetesi'nde Gökhan Karakaş'ın bildirdiği küçük ama çok önemli bir haber var. Taksim Gezi Parkı'nda başlayan olayların pek çok kente devam etmesi üzerine kullanılan biber gazının Türkiye ihracatının durdurulması için bir kampanya başlatıldı. Sosyal medya üzerinden de örgütlenen bu Change.org evet. üzerinden de örgütlenen bir kampanya Oya Koca başını çekildi. İmza kampanyası var. Ve 44000 bin kişi olmuş şimdi ve Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Brezilya'daki şirketlerin üst düzey yöneticilerini elektronik mektup göndererek, mail göndererek, Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle biber gazı satmamalarını istiyor. <gülüyor> Dünyanın en büyük üreticileriymiş bunlar. Aralarında İsrail'den de bahsediliyordu ama şu anda İsrail şirketlerinden bir bahis yok. Burada üç ülkeden bahsediliyor Amerika, Güney Kore ve Brezilya. Pek çok ülkeye biber gazı bombası ve fişe, fişeyi ihraç eden bu firmalara, Türkiye'den elektronik posta yoluyla ulaşanların sayısı işte demin de söylediğimiz gibi 44 bini bulmuş ve bu satış yapan firmaların adlarını da veriyorlar: Itamarati, Nonhal Technologies, Nonhal Technologies, Naver ve Condor. Dört ayrı firma: Itamarati, Nonhal Technologies, Naver ve Condor onlara e-posta gönderen eylemciler Türkiye'de toplumsal olaylarda kullanılan biber gazı için son rakamlar olarak 21,5 milyon dolar harcandığını ve son yıllar son 12 yılda da tonlarca e, biber gazı sıkıldığını belirterek bu ihracatın derhal durdurulmasını isteniyordu. Benim e, buna ilave edeceğim bir başka haber parçası vardı. Daha önce de burada e, okuma, gör, görme fırsatını bulmuştuk onu. Britanya şirketlerine de, Britanya hükümetine de bu e, biber gazı e, ihracatını durdurması için de bir başka girişim olduğu da biliniyor. Yani çok sayıda ülke zengin, e, gelişmi, gelişmiş ya da gelişme yolunda diye adlandırılan ülkelerin insanları... E, ee, henüz uzun vadeli kanserojen etkileri bilinmeyen ama e, perişan eden bu biber gazının silah olarak e, ihraç edilmesinin önüne geçilmesine çalışılıyor. Bu arada Taksim ve Gezi Parkı'na e, polis saldırısında e, bir de acil e, bildirim var. pazarı diye... <gülüyor> talepden iletti. Türk Tabipler Birliği Başkanının Sağlık Bakanlığı'nı arayarak taksime acil yardım taleplerini iletti başlığıyla verilen bir haber bu. TBBB tbb, TTB çok özür sitesinden geliyor bu. Türkiye Tabipler Birliği. Evet. Taksim ve Gezi Parkı'nda. Taksim ve Gezi Parkı'na bugün akşam saatlerine, dün akşam saatlerinde başlayan polis saldırısı kimyasal gazlar ve tazikli su eşliğinde devam etmektedir şeklinde yazılmış. Plastik mermilerle yaralanan çok sayıda göstericinin bulunduğu bildirilmektedir. Alan çevresinde hizmet veren sağlık ünitelerinin de polis tarafından işlevsiz hale getirilmesi üzerine yaralılara yardım edecek sağlıkçı da artık bulunamamaktadır. Bu gelişmeler üzerine Türk Tabipler Birliği Doktor Özdemir Aktan Sağlık Bakanı Mehmet doktor Mehmet Müezzin olduğuna telefonla arayarak Taksim'de meslektaşlarımızın aktardığı bilgileri iletmiştir deniliyor. İçişleri Bakanı nezdinde saldırıların durdurulması konusunda girişimlerin bulunması ve çok sayıda ambulans ve sağlık görevlilerinin Taksim'e gönderilmesi talebinde bulunulmuştur. Türk Tabipler Birliği'nin acil çağrısıdır deniliyor. Polis müdahalesini durdurun. Çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisini Taksim'e gönderin şeklinde bir açıklama vardı. Ve ambulans ve sağlık görevlilerinin Taksim'e gitmediği gibi Taksim civarında olan sağlık görevlilerinde kelepçelerle tutuklanarak üzerinde önlüklerle beraber gözaltına alındığına dair de görüntüler geliyor. Ülke gerçekten garip bir yere doğru gidiyor. Bir tarafta insanlar Davul Zurnay ile beraber parti e, kongresi özür dilerim e, mitingi yapıyorlar. Diğer tarafta Ankara'da çok da uzak olmayan bir yerde aslında İstanbul'dan insanlar cenazelerini götürürken insanlar cenazelerini götürürken Polis müdahalesine karşılaşıyor. Bir yerde davul zurna, diğer tarafta cenaze. Bugünün özeti galiba bu. Evet öyle. Birazdan devam edeceğiz ama bir nefes soluklanalım. Saat bir buçuk gelmek üzere geldi bile. Açık Radyo 94.9